Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi. Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadetim mübarek olsun.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 Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i ''Ey Cabir seni müjdelerim'' diye karşıladı ve şöyle dedi. Uhud'da şehit olunca Allah babana ''Ey Abdullah sana ne yapmamı arzu edersin?'' diye sordu. O da ''Ey Rabbim beni dünyaya geri gönder.'' ''Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım.'' dedi. Allah, ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim deyince baban, ''Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır.'' dedi. Bunun üzerine, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu. Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı yedi küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım. Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken, halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş, Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. Üç şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım, yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı. Amr'ın kızı Hint sen misin? Evet benim ey Ayşe Uhud'dan geliyorsun haberler nasıl? Hayırlı haberler var Resulullah iyidir O sağ olduktan sonra Her musibet hafif gelir Devenin üzerindeki şehitler kim? Kardeşim Abdullah Oğlum Hallat ve kocam Amr Allah sabrı cemil versin Oğlun Kardeşin ve kocanı şehit verdin demek Onları nereye götürüyorsun? Medine'ye götürüyorum Oraya defnedeceğim Savaş meydanı şehitlerle dolu Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim Ama hayvana bir şey oldu Yürümüyor Kalksana Hadi oğlum Yürü biraz Beni burada zor durumda bırakma Bak üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor? Neden çöktüğünü bilmiyorum Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı Ona ne olduğunu anlayamıyorum Hadi oğlum kalk Kalk Görüyor musun? Kalktı yine çöktü Medine tarafına gitmek istemiyor Öbür tarafı dene Tamam Hadi oğlum bu tarafa Görüyor musun? Yürüyor Evet Bunda bir iş var Gel Resulullah'a soralım Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattıklarında Resulullah Deve vazifelidir Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı? Diye sordu Amr Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş ve Allah'ım bana şehitlik nasip et Beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme diye dua etmişti Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi İşte bunun içinde ve yürümüyor Ey ensar topluluğu Sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın Ey Hind Kocan Amr sadıklardandır o şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hint, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır. Ya Resulallah ne olur Allah'a dua et beni de onlarla bir araya getirsin. Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, "Şuraya bakın. Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun." dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten Peygamberimiz şöyle dedi: "Biliyor musun? Şimdi onların hepsi, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler. Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun. Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi. Allah'ım bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey, Şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın Darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu Hz. Safiye kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında Yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce Dakikalarca ayağa kalkamamış Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti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 Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki, sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi. Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup, Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz. Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defne bitmişti. Ashabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü. Ya Resulallah pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz? Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu. Oraya su getirin Biraz beze de ihtiyacım var Çabuk olun hadi, hadi, hadi, yardım et biraz bana Yardım et de kaldı Allah'ım bize sabır ver Hadi Gel benim Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde Atının getirilmesini istedi Atına bindi ve Medine'ye yöneldi Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım. Korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere Resulullah çok merak ediyorum Çok gecekeceklerini sanmıyorum yaralıları getiriyorlar Resulullah nasıl çok merak ediyorum Gelen haberlere göre yaralanmış Ona bir şey olmasın sağ salim gelsin de Diğer musibetlere sabrederiz Allah'ım sen Müslümanlara yardım et Sen bizi sahipsiz bırakma Allah'ım yardımını esirgeme Uzakta bir kara atı belirdi <Gülüyor> Geliyorlar galiba evet evet onlar, evet evet onlar Hadi yardıma gidelim hadi Hepsi yaralı Resulullah'ın da yüzünde omzunda yaralar var Çok bitkin görünüyor Ağır yaralılar oh, var Hadi yardıma gidelim Yaralılar var Musab bin Umeyr şehit olmuş Abdullah bin Cahş Abdullah bin Cübeyr Hayseme Amr bin Cemuh'ta Yüze yakın şehidimiz var Allah'ım bize sabır ver. Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi. <gülüyor> sabır ver. Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini saat bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah, bu annemdir Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü, iyi misin? Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken Kadın şöyle dedi Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü Seni sağ salim gördüm Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana Peygamberimiz şöyle dedi Ey Sadın annesi Sana da ev halkına da müjdeler olsun ki Oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi Cennette toplandılar Ve birbirlerine arkadaş oldular Razıyız ey Allah'ın Resulü Bundan sonra artık onlara kim ağlar Onlar cenneti kazandı Biz geride kalanlar için de dua eder misin? Peygamberimiz Allah'ım ''Onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle.'' diye dua etti. Sonra saat bin Muaz, peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi. ''Ey Müslümanlar, peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse... Mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır Onları oraya taşıyacağız Hadi taşıyalım onları Hadi. Tutun şunun Yardıma gelin Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken Babası Akrebe'nin şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak Peygamberimizin yanına geldi Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona, senin ismin ne diye sordu. Bücehir, benim ismim Bücehir. Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. Senin ismin Beşir olsun mu diye sordu.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 Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Rasulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı. Aslı Saadet radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.